Allah'ın izniyle, Rabbimizden dua ve nistainuhu ve nistafiru ve nauzu billahi min ve min sayyata amalina. Men dilleleh, ve men yudlil falahadile. Ve eşhed anla lahe illallah wahtuhu la şerikeleh. ve enne abduhu ve bad, hadis kitab Allah ve khair alhadihidi muhammedin sallahu ala ve sallam ve şerrül umuri ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu Geçtiğimiz hafta Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Mekke'den Medine'ye hicretinden bahsetmiştik. Burada bu kıssa içerisinde zikredilmesi gereken iki rivayet daha olduğundan bahsetmiştik. Onu bugün okuyacağız inşallah. Buhari Berra radıyallahu anh şöyle söylediğini rivayet ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh Azip'ten bir eğer satın aldı. Ben onu onunla birlikte taşıdım. Azip ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğundan hicretinden sordu. O da bizim durumumuz izlenmeye başladı dedi. Derken geceleyin yola çıktık. O gece ve gündüz hızlı bir şekilde yürüdük. Öyle vakti oldu. Bizim için bir kaya kaldırıldı. Onun yanına geldik. Onun biraz gölgesi vardı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için yere bir hırka serdim. Sonra Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onun üzerine yan üstü uzanıp yattı. Ben etrafındakileri kolaçan edip tehlikeli bir şey varsa gidermek üzere çıktım. Bu sırada bir çobana rastladım. Koyunların önüne düşmüş kayadan bizim yararlandığımız şekilde yararlanmak istiyordu. Yani gölgesinden yararlanmak istiyordu. Ona ey delikanlı! Sen kime aitsin? Yani kimin kölesi veya kimin işçisisin diye sordum. Ben falanca kişiye aitim dedi. Koyunların arasında hiç sütlü olan var mı diye sordum. Evet dedi. Peki e, sağır mısın diye sordum. O da evet dedi. Ve e, sürüsünden bir koyun aldı. Biraz e, az bir miktar süt sağdı. Yanında bir de üzerinde hırka bulunan bir sütulumu vardı. Onu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için güzelce süzdüm. Ardından süte döktüm ve alt tarafını serinletti. Sonra onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm ve iç eyallan Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de içti. Ben de böylece memnun oldum. Sonra yola koyulduk. Bizi izleyenler izimiz üzere yani izimizi takip ederek geliyorlardı. Kays bin Numan'ın da şöyle dedi rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh gizlice yola çıktıklarında Ümmü Mabed'e uğradılar. O, vallahi bizim süt veren koyunumuz yok. Koyunlarımız hep gebe olduklarından hiç sütümüz kalmadı dedi. Sanıyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu koyun nedir diye sordu. O, o koyunu getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için bereketle dua etti. Sonra da ondan bir kap süt sağdı ve onlara ikram etti, onu içtiler. Bunun üzerine adam, sanıyorum sen kendisinin sabi olduğunu sanan kişisin. Yani sabilik diye bir din bahsediliyor. Kureyş'in müşriklerinden ayrılanlara sabi veya sapık manasında bu kelimeyi kullanıyorlardı. Dinden çıkmış keşi manasında kullanıyorlardı bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu onlar diyorlar dedi. Adam senin getirdiğine şehadet ederim dedi. Sonra sana uyayım mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizim güçlenerek ortaya çıktığımızı duyana kadar hayır dedi. Yani Size katılayım mı dediği zaman biz güçlerin kuvvetlerine kadar yerinde kal. Henüz katılma dediği. Daha sonra daha sonra ona uydu. Heysemi mi? bunu Bezzar rivayet etmiştir ve ravileri sahih'in ravileridir demiş. Bu kıssadan çıkarılacak derslere geçmeden önce bu konuda gelen yani hicret hakkında gelen rivayetlerle ilgili olarak Salihinin, Salihi et Dimeşki'nin, e, Allâme Sûitî'nin öğrencisidir bu. Sûitî'nin Siyer'e dair kitaplarını derlemiş, toplamış, işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerine dair, hayatına dair, hadislerine dair neler varsa, bunları Sîret-ü Dimeşki'ye e, adıyla bilinen Sübülül Hedi ve Reşat kitabında e, bir külliyat haline getirmiştir. Türkçe'de 12. tercüme edilmiş bu kitap. Orada e, bu rivayetlere binaen kendisinin bazı mülahazalar var, değerlendirmeleri var. E, faydalı olduğu için burada nakletmek uygun olur. İbn-i Cerir ve İbnül Münzir, Ubeyt bin Umeyr'den, yine İbn-i Cerir'in başka bir tarihten, El-Muttalip bin Ebi Veda'dan rivayet ettiklerine göre o şöyle demiştir. Kureyşli müşrikler, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, hapsetme, yalanlama, öldürme, sürgün etme gibi komplolar kurdukları vakit, amcası Ebu Talip ona... Sana kurdukları kompoları biliyor musun diye sordu. Şimdi rivayette dikkat edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni hapsetmek veya öldürmek veya Mekke'den çıkarmak istiyorlar diye cevap verdi. Ebu Talip şaşırarak sana bunu kim haber verdi dedi. Nebi aleyhissalatü vesselam Rabbim deyince Ebu Talip senin Rabbin ne güzel bir Rab dedi. Şimdi bu rivayette dikkatinizi çeken bir şey var mı? Ebu Talip müşrik olduğu halde peygamberimizin... Şeysini, evet. Rabbini kabul ediyor. Evet. O değil. Daha Emin ya. olmasını... Tas yani Şimdi bakın. Siyer derslerini e, takip ederseniz Ebu Talip öleli çok olmuştu. Hmm. Yani bu bu kıssa hicrete Hı yakın. Tabi yani tam zaman hicret edecekleri zamanki zaman. kıssa. Yani, yani Ebu Talip çoktan ölmüştü. ölmüştü. Yani. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretine sebep olan şey Gördüğü eziyet, sıkıntı, Ebu Talib'in ölümü üzerine kavmi ona işgenceleri, e, sıkıntıları arttırmışlardı. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatüsse tamam. Hicret durumunda kalıyor. Yani bu rivayetteki aksaklık burada. Zaten bu yüzden İbn Kesir el Bida'yda şöyle diyor: Bu rivayette Ebu Talib'in isminin geçmesi garip, hatta münkerdir. Çünkü bu hadise, bu hadise Hicret'ten çok kısa bir zaman önce olmuştur. Bu ise tarih olarak Ebu Talib'in ölümünden 3 sene sonradır. es Süheyl'i der ki, İblis'in kendini necitli olarak tanıtmasının sebebi, Kureyşli müşriklerin müşavere yani istişare meclisine beraberimize hiçbir tihameli girmesin sözüdür. Çünkü tihamelilerin gönülleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydi. İşte bundan dolayı İblis onlara ihtiyar bir necitli suretinde göründü. Kureyş'in Kabeyi Tamir bahsinde geçtiği gibi, İblis o zamanda necitli bir ihtiyar şeklinde gözüktü. O zaman Kureyşliler Hacerü'l-Esved'i yerine koyma hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hakem tayin etmişlerdi. Bunun üzerine Necitli ihtiyar "Ey Kureyşliler, eşrafınızı ve yaşlarınızı bırakarak bu çocuğun bu işi üstlenmesine gerçekten razı olduğunuz mu?" diye bağırmıştı. Eğer bu haber sahih ise İblis burada başka bir sebepten dolayı Necitli suretine girmiştir. Nitekim rivayete göre şeytanın boynunuzu Necit'ten zuhur edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem necdimizde ne olacak, necdimizde ne olacak ealan Resul diye sorulunca cevaben şöyle buyurmuştur. Orada zelzeller olacak, fitneler kopacak, şeytanın boynuzu da oradan zuhur edecektir. Burada aslında Salihi, e, İmam Salih e, yanlış beyanat veriyor şu açıklamayla Çünkü... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada zelzeleler olacak, fitneler kopacak. Şeytanın boynuzu da oradan zuhur edecektir dediği yer Hicaz Necidi değil. Irak, Irak Necidi. Başka rivayetlerde bu husus açıkça belirtiliyor. Sahabeler diyor ki Irak'a da dua etsin. Allah Resulü bunun üzerine böyle diyor. Orada zelzeller, fitneler olacak. Şeytanın boynuzda, oradan zuhur edecek diyor. Deccal, deccal hakkında da zaten Irak'tan çıkacağına dair rövetler var. Mesela i̇bn Mesud, Mesut, Abdullah bin Amr radiyalanma. Bunlar Irak'a gittikleri zaman Kufe'de bir hutbesinde şöyle diyor. Ey Iraklılar, istersem diyor, Deccal'in, Aranızdan çıkıp da diyor, yani bu bölgelere gelip de kimlerin aranızdan hangilerinin Deccal'e tabi olacağını evlerini göstererek söyleyebilirim diyor. Şu şu evlerden Deccal'e tabi olanlar çıkacak diye gösterebilirim diyor. Yani bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından onlara bildirilmiş bir bilgi. Ha Detayları bize kadar ulaşmamış ayrı mesele. Burada e, Salihinin açıklaması Necit olarak tarif ediyor. Yani Hicaz Necidi diye açıklıyor. Fakat rivayette böyle bir açıklık yok şu aldı rivayette. Bu gecede müşriklerin Resulullah zannettikleri halde Ali'ye baskın yapmayıp sabaha kadar ayakta beklemelerinin sebebi hakkında bazı seyr alimleri şu açıklamaları yapmışlardır. Duvar alçaktı. Onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için gelmişlerdi. Bu haberde zikredildiğine göre onlar içeri girmeye niyetlendiler. Ancak evden bir kadın haykırışı duyuldu. Bunun üzerine birbirlerine vallahi hakkımızda kızlarının duvarlarına çıktılar ve akrabalık bağlarının çiğnediler şeklinde konuşulması Araplar arasında bizim için gerçekten yüz kızartıcı bir ayıp olur dediler. İşte bu husus onları sabaha kadar peygamberin çıkması için kapıda bekletmiştir. Peygamber çıktığı vakitte gözlerinin feri gittiği için onu görememişlerdir. Bir alim şöyle demiştir. Onların başka yerlerine değil de başlarına toprak serpilmesinin hikmeti Onların rezil ve aşağı kimseler olduklarını işaret etmektir. Aşağı kimseler oldukları için başları toprağa belenmiş, kibirleri kırılmıştır. Bundan sonra da onlar toprağa belenecektir. İbnü Mende ve diğer bazı alimler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi Mariye'den rivayet ettiklerine göre, yani cariyesi Mariye'den rivayet ettiklerine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için eğilmiş, müşriklerden kaçtığı gece Peygamber onun yardımıyla bir duvara çıkmıştır. Ancak e, yukarıda anlatılan kısa da geçtiği gibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerin beklediği kapıdan çıktığını belirten rivayetin senedi daha kuvvetlidir. Yani bizzat gözledikleri bekledikleri kapıdan çıktığına dair rivayet daha sayıttır. Ayrıca Mâriye'nin bu rivayetinin senedinde durumları bilinmeyen meçhul râviler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu yolda Yasin suresinin ilk 9 ayetini okumasından şu hisse de çıkarılabilir. Herhangi bir şeyden korkan kişilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi bu ayetleri okumaları tavsiye edilir. Nakledilen bir haber de şöyle denilmiştir. Herhangi bir şeyden korkup da bu ayetleri okuyan herkes mutlaka korktuğu şeyden emin olur. i̇bn Hacer şöyle diyor. Sahabenin hicret etmeye başlamasıyla birinci ve ikinci akabe biyatları, ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret arasında araştırmaya göre iki aydan fazla bir zaman vardır. Yani ilk giden gruptan sonra. Ayşe Radiyallahu Anha'nın Ebu Bekir'den önce sevinçten ötürü ağlayan kimseyi görmedim demesini Er Ravd isimli kitabın müellifi ki o e, Süheyli'dir. Ravdül Ünf kitabını kastediyor burada. Yaşının küçük olmasından ve hakikaten bu şekilde bir kimse tanımadığından dolayı böyle söylemiştir şeklinde açıklamıştır. Aslında şairler bu hususa değinmiştir. Onların sözlerinin bir kısmını beğendiğim için buraya almak istiyorum. Etta tai nisbeli şair bulutu tasvir ederken şöyle demiştir. Bir bahçeye yağmur yağdırdığında simsiyahdır. O bahçenin çiçeklerinin gözleri sevinçten ağlamaya başlar. Ebu Tayyib de Ebu Tayibe bu mısralar zikredilince bu konuda şöyle demiştir. Ona sara hastalığını hastalığına tutulmasını çok görme çünkü nefsin sevinçlerinden öldürücü olanlar vardır. Sanki sonraki şairlerden birisi de şöyledir: Sevgiliden mektup geldi beni ziyaret edecekmiş. Bu yüzden kirpiklerimden yaşlar aktı. Her tarafımı sevinç kapladı. Öyle ki sevincimin çokluğu beni ağlattı. Artık gözü yaşlı olmak senin adetin oldu. Sevinçte de ağlıyorsun kederde de. Ezzehir adlı kitabın müellifi bu konuda şu açıklamayı yapmıştır. Görüldüğü üzere burada dikkatli davranılmamıştır. Ayşe radiyallahu aleyhine hiç sonraki bir şairin beytiyle karşı çıkılabilir mi? Ona ancak Arap'ın söylediği şeyle karşı çıkılabilir. Arap'ın söylemediği hiçbir surette ona karşı delil olamaz. Bence Es-Süheyl'i bu beytleri nakletmekte, bunları nakletmekle Ayşe radiyallahu karşı hüccet getirmeye gaye edilmiş olamaz. O bunları faydalı olması için sadece rastgele zikretmiştir. Yine Ravdu'l-Ünf adlı kitapta nakledildiğine göre Mağribli bir şeyhe peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicrette kullanacağı deveyi Ebu Bekir'den ücretsiz kabul etmemesinin sebebi sorulmuş. Halbuki Ebu Bekir daha önce malını Allah Resulüne infak etmişti. O bu soruya şöyle cevap vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin ancak ve ancak kendi malıyla olmasını Murad etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti nübüvetin 13. yılının rebul ayında bir pazartesi günü gerçekleşmiştir. Ahmet bin Hanbel İbn Abbas'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günü doğmuştur. Mekke'den pazartesi günü çıkmış, Medine'ye pazartesi günü girmiş ve pazartesi günü vefat etmiştir. Hakim bu konuda şöyle der. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den çıkışının ve Medine'ye girişinin pazartesi günü olduğuna dair haberler tevatür derecesine ulaşmıştır. Sadece Muhammed bin Musa el-Harezmi, Mekke'den perşembe günü çıktığını ileri sürmüştür. Hafız i̇bn Hacer, bu iki haberin arası şu şekilde birleştirilir. Mekke'den çıkışı perşembe günü, mağaradan çıkışı ise pazartesi gecesi olmuştur. Çünkü Cuma, cumartesi ve pazar geceleri yani 3 gece mağarada kalmıştır. Pazartesi gecesinde mağaradan çıkmıştır demektedir. Seher alimlerinden bir diğerinin zikretine göre Ebu Bekir Radyalan mağaradayken müşrikleri görünce bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber vererek onlar şu taraftan gelirlerse biz de bu taraftan çıkarız demiş ve mağaraya göz atınca diğer taraftan aralığın açıldığını görmüştür. O aralığın hemen bitişinde deniz ve kenara bağlanmış bir gemi durmaktadır. Bu rivayet hakkında Hafız İbni Kesir şu değerlendirmeyi yapar. Büyük kudret sahibi olan Allah'a göre bu olmayacak bir şey değildir. Ancak bu rivayetin ne güçlü ne de zayıf bir isnadı vardır. Bizler de kendi kendimize bir şey ortaya koyacak değiliz. Sadece sahih ve hasen derecesindeki haberlere göre hüküm veririz. İranlı rafizilerin başlarına örülmüş taçları koymalarının sebebi, Ebu Bekri geceleyin mağarada soktuğu için yılanlara tazim etmektir. Evet, bu da ilginç bir bilgi. Evet. Ahmet bin Hanbel ve hakimin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arkadaşımla yani Ebu Bekir'le mağarada 10 günden fazla kaldım. Yiyecek olarak sadece berir vardı. Berir misvak ağacının kararmış ve olgunlaşmış meyvesine deniyormuş. E, hakim bu hadisin manasını mağarada ve yolda müşriklerden gizlenmek suretiyle 10 günden fazla kaldık şeklinde açıklamıştır. Yani e, yol ve mağarada kalışın toplamı 10 günden fazla olsa gerektiği açıklamıştır. Hafız İbn Hacer, Ahmet bin Hanbel'in bu rivayetinde mağaranın zikredilmediğini söyleyerek bu ibarenin ravilerden biri tarafından habere ilave edildiğini yani müdreç bir haber olduğunu söylemiştir. Bu haberin onun hicretiyle ilişkilendirilmesi doğru olmaz. Çünkü sahih haberlerde açıklandığına göre Amir bin Füheyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekrem mağarada bulundukları sırada süt getirir götürürdü. Yine onlar yolda bir çobanla karşılaşmışlar. Ümmü Mabed'in çadırında konaklamışlar ve daha başkalarıyla görüşmüşlerdir. Dolayısıyla bu rivayet hicret olayıyla değil başka bir olayla ilgilidir. Es-Süheylî şöyle der. Ey, ey Kur'an'ı düşünmekle emrolunan kişi, Allah Teala'nın arkadaşına üzülme, Allah bizimle beraberdir diyordu ayetine, yani Tevbe 40. ayetine dikkat et. Mana ve lafız olarak Allah nasıl o ikisiyle birlikte olmuştur? Mana olarak... ''Nusret, yardım, hidayet ve irşadı ile onlarla beraberdir.'' Lafzen ise Allah'ın adı, peygamberin anıldığı ve nida edildiği her yerde olunur. Mesela ''Ya Rasulallah'' veya ''Feale Rasulallah'' denilir ki, ''Rasulallah'' ismi Rasul ve Allah adına ihtiva etmektedir.'' Yani Rasulullah Resul, dendiği zaman, Rasul zikredildiği gibi Allah da zikrediliyor. Allah'ın adıyla beraber Rasul zikredilmiş oluyor. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşı Ebu Bekir için de kullanım bu şekilde olmuştur. Onun hakkında Ya Halifete Rasulillah veya Feale Halifetu Rasulillah denilir. Peygamber Risaletle Ebu Bekir ise hilafetle anılmıştır. Ebu Bekir'den sonra radıyallahu anh bu kullanım kalkmış diğer halifeler için böyle denilmemiş ve denilmeyecektir de. Mesela Ömer radıyallahu anh itibaren ne deniliyor? Emirül Müminin, Emirül Müminin deniliyor. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'a Allah Resulü'nün halifesi deniliyor. El-Mühelleb bin Ebi Sufra şöyle der. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çobanın verdiği sütten içmiştir. Çünkü bu hadise ikram zamanında vuku bulmuştur. Hiç kimse sahibinin izni olmadan bir koyun sağmasın hadisi buna ters düşmez. Bu hadis Bukhari ve Müslim hadisidir. Hiç kimse sahibinin izni olmadan bir koyun sağmasın. Bu hadise aykırı düşmez çünkü... O kısma zamanda söylenmiştir. Yahut bu ikinci hadis yani sahibinin izni olmadan koyun sağmasın hadisi tamamen habersiz gizli sağmayla ilgilidir. Birinci hadiste böyle bir gizlilik söz konusu değildir. Bilakis Ebu Bekir radiyallahu anh, daha önceden çobana sen sağır mısın diye sormuş o da evet demiştir. Bununla sanki koyun sahibi sana uğrayan kişiler için süt sağma izni verdi mi şeklinde sormuş olmaktadır. O da evet demektedir. Üçüncü bir izah şekli de şudur. Araplar arasında yaygın olarak bilinen adetin, yoldan geçenler ve yolcular için koyunların sağlama susunda çobanlara genel bir iznin mevcudiyeti ve bunun normal görülmesi şeklinde cereyan etmektedir. Dolayısıyla her çoban bu konuda her halkarda izinli sayılır. Eddavudi şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sütten yolcu olduğu için içmiştir. Yolcu ihtiyaç duyduğu zaman bu durumda sunulan sütü içebilir. Özellikle, özellikle de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu olunca bu daha da meşru olur. Bu meseleye şöyle bir yorum getiren ise uzak bir ihtimale dile getirmiş olmaktadır. Bu süt bir harbinin, müşriğin malı olduğu için içilmesini caiz görmüştür. Yani böyle bir yorum yapan e, en uzak bir açıklamada bulunmuş olur. Çünkü henüz cihat, farz, ganimetlerde mübah kılınmamıştı bu sırada. Yani bazı işte birilerini müşrik sayıp da onların malını ganimet sayanlar e, bu halde hiç delil getirmesi diye açık açık koyarur burada. Hafız İbn Hacer ise şöyle diyor. Ebubekir radıyallahu anh'ın koyunlarında süt var mı şeklindeki sorusuyla onunla yandan geçenlere ikram olarak koyunlarını sağma konusunda iznin var mı denilmek istenmiştir. Şu da düşünülebilir. Ebubekir radıyallahu anh koyunların sahibini tanıdığı için onun bu işe razı olacağını anlamıştır. Çünkü onunla arkadaştır veya bu hususta onun herkes için çobana genel izin verdiğini tahmin etmiştir. Ebu Nuhayn bu bölümde Abdullah bin Mesud radiyallahu Müslüman oluşu hadisesini de zikretmiştir. Bu hadisenin anlatıldığı rivayetin bir yerinde Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Ergenlik çağına gelmiş bir çocuktu. Mekke'de Uhbe bin Ebi Muayit'in koyunlarını güdüyordum. Yanıma müşriklerin baskılarından kaçarak Resulullah ile Ebu Bekir geldi. Bana ey çocuk yanında hiç süt var mı dediler. Ebu Naim'in zikrettiği bu hadisin tamamı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri bölümünde gelecektir diyor müellif. Elbidaye ve nihaye ile Fethülbari'de şu açıklama yapılmıştır. Bu rivayette geçen müşriklerden kaçma ile hicret esnasındaki kaçmak kastedilmemiştir. Bu olay... Hicretten önceki bir zamanda vaki olmuştur. Çünkü İbn Mesud daha önce geçtiği gibi ilk zamanlarda Müslüman olan ve Habeşistan'a hicret edenlerdendir. Onun kıssası sahih hadis kitaplarında geçmektedir. El Uyun adlı eserde eee Allahu alem burada da Uyunül Eser isimli kitabı siyer kitabını kast ediyor. Suraka kıssası Ümmü Mabet kıssasından önce zikredilmiştir. Bu kitabın müellifi muhaddimesinde olayları kronolojik e, tertip etmeye bağlı kalacağını bildirmektedir. El İshare adlı eserde ise Ümmü Mabet kıssası Süraka kıssasından önce verilmiştir. Ben de El İshare'nin müellifine uyarak Ümmü Mabet kıssasını önce zikrettim ki bir grup almin açıkça ifade ettiği gibi doğru sıralamada böyledir. Yani e, o Süraka'nın Nebi Aleyhisselam'a yetişmesi kıssasından daha önce oluyor bu Süsamah hadisesi. Rezin bin Muaviye'nin zikretine göre e, bu Rezin bin Muaviye, El Adberi Es Sarakosti, Endülüs'lü muaddislerden birisidir. Kütübistenin e, yani Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace. Bu kitapları bir araya getiren ilk müelliflerdendir. Yani i̇bn Deybe'den ve İbnül Esir'den daha önce bunları topluyor, toplayıp Et-Tecrit Lissihah ve Sünen adlı geniş çaplı bir eser e, yazmıştır. Onun kitabı Belki bize ulaşmadı ama i̇bn Esir yer yer Rezin'den nakillerde bulunur. Kütübiste de geçmeyen ziyadelerden bahseder. Rezin dediği o mu oluyor? Rezin o oluyor. Kureyşli müşrikler onun zikrettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye gittiğini bilemeden birkaç gün geçirince Ebu Kube İslam'ın üzerinden şu misrayı okuyan bir ses işittiler. Ey iki saat! E, estağfurullah. Eğer iki saat Müslüman olursa artık Muhammed... Mekke'de karşı çıkanın karşı çıkmasından korkmaz. Yani bu şiirler cinler tarafından söyleniyor. İki Sa'd ile gazetelen Sa'd bin Muaz ve saat bin Ubade. Ee, onlar yine saat bin Muaz ve saat bin Ubade'nin Müslüman oluşuyla ilgili daha önce geçen şu iki beyti de duymuşlardı. Ey Sa'd, es kabilesinin Sa'dı sen yardımcı ol ve Ey saat, efendileri olan hazreçlerin Sa'dı hidayete çağırana icabet edin ve Firdevs cennetinde Allah'tan arif kişinin yakınlığını temenni edin. Seyit Semhudi der ki, Semhudi de e, Suited'in çağdaşlarından sayılır. Ondan e, bir süre sonra yaşamış e, Münavi'nin hocası oluyor. O diyor ki, önceki bilgilerden anlaşıldığına göre bu beyitlerin daha önceden söylenmiş olması akla daha yakın geliyor çünkü Saad bin Muaz ile Saad bin Ubade bundan önce Müslüman olmuşlardı. Evet, es Salihiden. E, hicret kıssasıyla ilgili olarak nakledeceklerimiz bu kadar. E, gerekli olursa ilerleyen bölümlerde de lüzumlu açıklamaları naklederiz. Şimdi fıkıh sire müellifinin hicret kıssasıyla ilgili zikrettiği ibretlere, derslere gelelim. Allah azze ve celle hicretten söz ederken e, Tevbe suresi 40. ayetinde az önce de bir kısmını okuduğumuz bu ayetin siz ona peygambere yardım etmezseniz bilin ki küfredenler onu iki kişinin ikincisi olarak Mekke'den çıkardıklarında Allah kendisine yardım etmişti. O ikisi mağaradayken arkadaşına üzülme Allah bizimledir diyordu. Allah da ona güven duygusunu vermiş, sizin görmediğiniz askerlerle onu desteklemiş ve inkar edenlerin sözlerini alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah yücedir, hakimdir. Batılı yenilgiye uğratan, ve hakka yardım eden askerlerle kastedilen sadece belli bir silah türü veya olağanüstü bir şekilde kendini gösteren bir gelişme değildir. Bu maddi ve manevi bütün yönleri kapsayacak şekilde geniş bir anlam içerir. Maddi bir şey olduğu zaman akla mutlaka çok büyük varlıklar getirmek gerekmez. Bazen gözünün görmediği küçük bir mikrop bile güçlü bir ordunun yaptığını yapabilir. Nitekim Allah Azze ve Celle Müddestir suresi 31. ayetinde Rabbinin askerlerini ondan başkası bilmez buyurmuştur. Bazen Allah peygamber için düşmanlarının gözlerini köreltir. Bu da bir tarafa yardım niteliği taşır. Bu kaderin kurtuluş sebeplerine yapışmakta kusur eden bir topla haksızlığı değildir. Aksine kaderin hiçbir tedbir vesilesini bırakmaksızın hepsini kullanan bir topluluğa mükafatıdır. Yani Allah'ın e, kaderini beklemek için e, tedbiri terk etmek değil de Tedbirleri alan kimseler için ne Aleyhisselatü vesam Allah Azze ve Celle'nin böylesine mucizelerine mazhar iken bakın bir sürü tedbirler alıyor. Azık ediniyor, e, yolcu, rehber tutuyor. Yani bunun gibi e, mağarada gizleniyor, gereken tedbirleri alıyor. Bununla birlikte Allah Azze ve Celle onların tedbirlerinin kifayet etmediği yerlerde yardımını gösteriyor. Nice planlar var ki İnsanlar büyük bir dikkatle hazırlarlar, başarılı olmak için son derece özen gösterirler ancak daha sonra insan iradesini aşan yahut önceden hesapta olmayıp sonradan ortaya çıkan bir takım gelişmeler sebebiyle çeşitli zorluklarla karşı karşıya gelir ve en sonunda yüce hikmet ne gerektiriyorsa o olur. İşte bu yüce Allah'ın şu sözünde anlamını bulan bir gelişmedir. Yusuf suresi 21. ayeti Allah emrinde galiptir, mutlak güç ve irade sahibidir ancak insanların çoğu bilmez. Cemalettin Kassemi Me'asiru Tevil isimli tefsirinde Cemalettin Kassemi e, son dönemlerin Selefi alimlerinden ilmi oldukça geniş e, şahslarından Allah'a Allah rahmet eylesin. E, evet yani son yüzyılda yani geçtiğimiz yüzyılda vefat etmiş birisi. O şöyle diyor. Zeydilerin müfessirlerinden bazıları Zeydiler Şia'nın bir kolu. Ama Zeydiler imamiler gibi yani Caferiler gibi İran'dakiler gibi böyle aşırılık sahabelere karşı hakaret e, böyle itikatları olmayan e, ehl Sünnet'e daha yakın olan şia grubu. Onların müfessirlerinden bazıları şöyle demişlerdir. Bu ayet yani Yüce Allah'ın o ikisi mağaradayken arkadaşına üzülme Allah bizimle beraberdir diyordu sözü Ebu Bekir radiyallahu ne derece yüksek bir mevkiye sahip olduğuna birçok yönden delalet etmektedir. Bunu bir zeydi söylüyor. Ayette Allah bizim nedir deniyor. Allah da ona güven duygusu vermiş sözünde kastedilen kişinin Ebu Bekir radiyallahu anh olduğu söylenmiştir. Bu açıklama Ebu Ali ve El Asam'dan rivayet edilmiştir. Ebu Ali şöyle demiştir. Çünkü korku içinde olan, dolayısıyla güvene ihtiyaç duyan oydu. Yani orada e, telaşa kapılan Ebu Bekir radiyallahu idi. Nebi aleysat vesam o arkadaşa ne diyor? La tahsan innallahi maana. Allah bizimle beraberdir, üzülme diyoruz. Burada kast edilen kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu da söylenmiştir. Bunu da Ezzeccac ve Ebu Müslim'in söylediği rivayet edilmiştir. Caarullah şöyle demiştir. Allahu alem Caarullah diye kastetti. Caarullah ezze mahşeri olsa gerek. E, mutezile alimlerindendir. İtikatta mutezile, amelde hanefi e, birisi. Ama Arap dili konusunda gerçekten ilmi e, takdire şayan ilim ehlinin, e, övdüğü birisi. Arap lügatı konusunda. Akide konusunda berbat. Kim Ebubekir radıyallahu radiyallahu hanı'nın inkar ederse kafir olur. Çünkü o Allah'ın kitabında bildirilen bir şeye karşı çıkmış olur. Mustafa es-Sıbayi bu kıssalarla ilgili çıkarılacak ibretler konusunda şöyle açıklama yapıyor. Islah çağrısında samimi sadakat sahibi bir asker komutanı için canını feda etmekten çekinmez. Çünkü komutanının selameti davanın selameti demektir. Onun ortadan kaldırılması davanın bertaraf edilmesine veya zayıf düşürülmesine yol açar. Ali radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicrete çıktığı gece onun yatağına yatması... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta kalması için kendi canını ortaya koymaktan başka bir şey değildi. Çünkü Kureyş'in gençleri kendisinden intikam almak için kılıçlarını ona saplayabilirlerdi. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve kurtulmasına o imkan sağlamıştı. Buna rağmen Ali radıyallahu anh böyle bir şey aldırış etmedi. Ümmetin peygamberinin ve davanın komutanının kurtulması için yeterliydi. Bu onun için yeterliydi. Yine şöyle diyor. Müşriklerin gözlerine perde çekilmiş ve böylece Sevr mağarasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve arkadaşını görememişlerdi. Oysa hemen yanı başlarına kadar gitmişlerdi. Rivayetlerde bize aktarılan mağaranın kapısına örümceğin ağ örmesi ve kuşun yuva yapması olayı, Yüce Allah'ın peygamberlerine, davetçilerine ve sevdiklerine nasıl özen gösterdiğini ortaya koyan, ve gönüllere rahatlık veren temsillerden bir temsildir diyor. Bu konuda Enes bin Malik radiyallahu anh'ın Ebu anh'den rivayet ettiği hadis yeterlidir. Enes bin Malik rivayetine göre Ebu Bekir şöyle söylemiştir. Mağarada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydim. Başımı kaldırdım. Gelenlerin ayaklarıyla karşı karşıya olduğunu olduğumu gördüm. Ee, ey Allah'ın Resulü içlerinden biri bize doğru aşağı bakacak muhakkak bizi görür. Baksa bizi görür. Dedim. O da sus ey Ebu Bekir, Üçüncüleri Allah olan iki kişi yani biz üçüncüleri Allah olan iki kişiyiz diye buyurdu. Ee, bu, bu rivayetin zayıf olduğunu geçen hafta zikretmiştik. Yani e, kuş e, örümceğin yuva yapması şeyin güvercinin oraya yuva yapması tamamen e, zayıf. Açık zayıf bir rivayet. Ee, örümcen yuva yapmasına gelince e, bazı alimler buna hasen demişler. Fakat isnadında e, tam ismini hatırlamıyorum ama nispesi Es-Saç isimli birisi var bu rivayetin. O zayıf bir ravidir. Ee, diğer taraftan Mervezi, Müsnedu Ebu Bekir kitabından mürsel olarak, yani Ebubekir Bekir radiyallahu den, işitmemiş, bizzat onunla karşılaşmamış biri vasıtasıyla rivayet ediyor. O da isnadı kopuk bir rivayet, katı bir rivayettir. Dolayısıyla zayıf rivayetlerden ibaret, örümceğin ağ yapması hadisesi. Allah'ın kullarına olan rahmeti, peygamber aleyhissalatü müşriklerin eline geçmesine ve onların onu ve davetini ortadan kaldırmalarına müsaade edecek değildi. Nitekim o bütün alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Aynı şekilde Yüce Allah, samimi davetçi kullarına da zorluk anlarında lütfuyla yardım eder ve onları içinde bulundukları darlıktan kurtarır, haksızlığa uğratılmaktan korur. Müşrikler etraflarını sardıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve arkadaşının onlardan kurtarılması Yüce Allah'ın şu sözünü doğrulayan bir gelişmeden başka bir şey değildir. Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin duracakları günde de yardım ederiz. Mü'min suresi 51. ayet. Yine şu ayette doğrular. Hac suresi 38. ayet. Şüphesiz Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain ve nankörü sevmez. Münir el şöyle diyor. Plan tamamen gizli tutuldu. Ayşe radıyallahu anh'a, Esma radıyallahu anh'a, Evbekir radıyallahu anh'a, İbni Urayket radıyallahu anh, İbnu Fuheyre ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in içinde bulunduğu grup dışında Müslüman kitleden bile gizlendiği halde bir insanın tasarlayabileceğinin üstünde bir takım gelişmeler dolayısıyla planın bazı yönleri açığa çıktı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeleri tam bir teslimiyetle karşıladı ve üzülme Allah bizimledir. Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında sen ne diyorsun diye buyurdu. Hicretteki planlamada gösterilen dehayı müşahede ettikten sonra bize düşen şu üç yönü gözden uzak tutmamaktır. Birincisi, beşeri planlamada bütün gücümüzü ortaya koymamız ve tüm tecrübelerimizi değerlendirmemiz gerekir. İkincisi, Allah'a olan tevekkülümüz sebepleri olan güvenimizden önce gelmelidir. Allah'a olan tevekkül, sebeplere olan güvenden önce gelmelidir. Üçüncüsü, Yüce Allah'ın bizim gücümüzün üstünde olan kaza ve kaderini kabullenmeli ve onun İslam ve Müslümanlar için hayırlı olduğu konusunda gönlümüz rahat olmalı. İnsandan istenen gayretin son noktasına gelindiği ve beşeri enerjinin bittiği yerde Yüce Allah peygamberine ve onun arkadaşına yardım ederek kendilerini düşmanlarının ellerine düşmekten korumuştur. Yüce Allah vahiyle bildirdiği sağlam muhkem sözünde de bu hususu teyit etmiştir. Nitekim kitabında yeryüzündeki güçlerin ona bir şey yapamadığı, bütün Müslümanların Medine'de kalan veya Mekke'de gizlenen beşeri bir güçten ibaret kaldıkları, onu korumak için yanında bir kişiden başka kimsenin bulunmadığında kendisinin onu koruduğunu ve ona yardım ettiğini bildirmektedir. Tevbe suresi 40. ayette de, mealinde okuduğumuz gibi. Burada yeryüzünün bütün güçleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden uzaktır. Müslümanlar, Müslümanlar da kafirlerde. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de arkadaşına kesin şekilde söylüyor, üzülme Allah bizimledir. Yüce Allah'a davet edenlerin de sürekli şekilde beşeri güçlerin tükendiği yerde Allah'ın yardımının ulaşacağı konusunda sağlam bir inanca sahibi olmaları gerekir. Güçlerin bittiği, evden bir şeyin gelmediği anda düşmanın planında başarıya ulaşmasını Allah'ın yardımının engelleyeceğine sağlam bir şekilde inanmak gerekir. Aynı şekilde zaferin başta da sonda da Allah'ın elinde olduğunu kesin bir şekilde kanat etmek gerekir. Çöl seyahati, güçlü bedenlere sahip olan develeri bile takatsiz bırakıyorsa, kanı heder edilmiş, hakkının elinden alınması mübah sayılmış yolcuların durumunu artık sen düşün. Arapların azık ve su azlığına rağmen bu türden zorluklara katlanabilme güçleri oldukça üst düzeydedir. Önceki sayfalarda geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukken bu yolu kat etmişti. Annesiyle birlikte babasının kabrini ziyaret için gitmiş, sonra yalnız başına dönmüştü. Şimdi de 53 yaşına geldi sırada bu yolu katediyordu. Bu seferki yolculuğu Medine'de vefat etmiş olan anne ve babasının kabrini ziyaret için değil, Mekke halkı kendisini de onun etrafında toplananlar da reddettikten sonra Yesrib yani Medine'nin eski adı Yesrib topraklarında kök salan risaletini, davasını korumak içindi. Allah'ın kendisine yardım edeceğine ve dinini zafere erdireceğine güveni tamdı. Ama yine de karşılaştığı sert tepki, ilk günden beri gördüğü inkarın onu bu şekilde hicrete zorlaması üzücüydü. O şimdi Mekke, Mekke'den Rabbine hicret etmek üzere çıkıyordu. Allah'ın yardımını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar hak eden ve onun desteğine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha layık bir insan bilmiyoruz. O Allah yolunda çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya geldi. Bununla birlikte en yüksek derecede desteğe layık olmak bile sebeplere yapışmakta gerekli araçlardan yararlanmakta bir kanca boyunca dahi ihmalkar davranmaya müsaade etmez. Bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam hicretiyle ilgili planı oldukça sağlam yaptı ve hazırlanması gereken her şeyi hazırladı. Hiçbir şeyi rastlantıya bırakmadı. Bir müminde hazır olan bütün sebeplere onların hepsini başarıya ulaştırıcı şeyler olduğunu düşünerek yapışması sonra da Allah'a tevekkül etmesi düşer. Çünkü Allah dilemedikten sonra hiçbir şey gerçekleşmez. Kişi eğer elinden gelen bütün gayreti ortaya koyar ve artık yapacak bir şeyi kalmazsa bir imtihan olarak başına gelen yenilgiden dolayı Allah onu hesaba çekmez. Ama tedbir almazsa hesaba çeker. İşte e, kader karşısındaki Sorumluluk bunun gibi. Yani Allah'ın takdiri mutlaka yerine gelir. Ama kullara burada düşen mesuliyet, kendi imkanlarına, kendilerine verilmiş imkan oranında mesuliyetlerini yerine getirip getirmedikleri. Mesuliyeti yerine getirip de kader yine tecelli ederse bundan mesul olmuyor. Ama mesuliyetin yerine getirmezse kader nasıl olsa yine tecelli edecek Allah'ın dilediği şekilde. E bu sefer mesul oluyor. Bu gibi durumlar ise sadece insan iradesini aşan kaderin gereği yerine geldiğinden, kader ölü olmasını gerektirdiğinden dolayı olmaktadır. Bunda kişi mazurdur. Elinden gelen bir şey olmadığından kabahatsizdir. Çoğu zaman insan zaferin ön şartlarını gayet güzel bir şekilde hazırlar. Sonra çok daha yüksek bir yardım gelir ve o zaferin meyvelerini ikiye katlar. Tıpkı başarılı bir kaptanın yönetiminde güzelce suyu yarıp giderken, Hava şartları kendisine yardım eden ve gittiği yöne doğru rüzgar esen bir gemi gibi. Bu durumda gemi varmak istediği noktaya belirlenenden çok kısa çok daha kısa zaman içinde ulaşır. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicrette bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu hicretle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hakkında da kendinden önce geçmiş olan peygamber kardeşlerinin sünneti gerçekleşmiş oldu. Peygamberlerin babası ve Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam'dan Allah'ın kelimesi İsa Aleyhisselam'a kadar hiçbir peygamber yoktur ki kendisinin yetiştiği ortamda yaşayanlar tarafından dışlanmış ve bu yüzden oradan hicret etmek zorunda kalmış olmasın. Derecelerinin üstün, makamlarının yüksek olmasına rağmen hepsi kavimleri tarafından aşağılanmışlardı. Ancak onlar da Allah uğrunda olduğu sürece zorluklara tahammül ve sabırla kendilerinden sonra gelecek tabilerine örnek olmak amacıyla başlarına gelenlere katlanmışlardır. Varaka bin Neffel bundan dolayı keşke kavmin senin yurdundan çıkardığında sağ olsaydım demişti. Allah Azze ve Celle de şöyle buyurmuştur. İnkar edenler peygamberlerine kesinlikle ya sizi toprağımızdan çıkaracağız ya da bizim dinimize döneceksiniz dediler. İbrahim Suresi 13. Ayet Hayatın tenakuzlarına ve insanların ihtilaflarına hayret etmek gerekir. Mekke halkının öldürmek amacıyla kendisine karşı silah çektiği, dolayısıyla onların yurtlarından baskı altında çıkan kişiyi Medine'liler, metiyelerle karşılıyor, adamları onu korumak için canlarını ortaya koyuyor ve kendisi için her türlü hazırlığı yapıyorlardı. Belki Müslümanın aklına, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın hicretiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicreti arasında bir kıyas yapma düşüncesi gelebilir ve kendi kendine neden Ömer radıyallahu anh müşriklere kafa tutarak hiçbir şeyden korkmadan ve çekinmeden açıkça hicret ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saklanarak kendini gizlemek için çeşitli tedbirlere başvurarak hicret etti. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı cesaretliydi diye sorabilir. Böyle bir sorunun cevabı şudur. Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ın veya Resulullah sallallahu aleyhi ve dışında kalan herhangi bir Müslümanın hareketi şeriat açısından hüccet nazarıyla bakılmayan kişisel bir hareketti. Dolayısıyla onun kendisine uygun gelen cesaret gücüne ve iman kuvvetine uygun düşen yollardan, araçlardan veya metotlardan birini seçme imkanı vardı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriat koyucuydu. Yani dinle bağlantılı tüm hareketleri bizim için şeriat ölçüsü sayılır. Bundan dolayıdır ki Şeriat hükümlerinde onun sünneti Kur'an'dan sonra ikinci kaynak olmuştur. Sünnetine ise tüm sözleri, fiilleri, nitelikleri ve benimsemeleri, takrirleri girer. O eğer Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı gibi yapsaydı insanlar vacip olanın yapılması gerekenin bu olduğunu herhangi bir tedbir almanın, ihtiyatlı davranmanın korku halinde gizlenmenin caiz olmadığını zannederlerdi. Halbuki Yüce Allah şeriatını bu dünyadaki sebeplere ve sebeplerin gerektiği şeyler üzerine bina etmiştir. Her ne kadar bütün bu sebeplerin ve gereklerin Allah'ın dilemesiyle ve iradesiyle konulduğunda şüphe yoksa da böyledir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir işte insan aklının gerektirdiği bütün dünyevi sebeplere ve tedbirlere başvurmuştur. Hatta bu konuda akla gelecek hiçbir tedbir bırakmaksızın hepsine başvurmuş ve hepsini kullanmıştır. Buna göre Albine bin Ebi Talip radıyallahu anı yatağında uyutması ve yorganını örtünmesi üzerine yerinde bırakmış. Kendisine eman vermesinden sonra düşmanların aklına gelmeyecek kenar bir yoldan kendisi götürmesi üzere bir müşrikten yararlanmış. Mağarada üç gün kalarak saklanmış ve bunun dışında insan aklına gelebilecek bütün diğer dünyevi sebeplere başvurmuştur. Bununla Yüce Allah'ın ilahi hikmetinin sebep olmasını gerektirdiği bir takım dünyevi sebeplere yapışmanın, Yüce Allah'a iman etmeye ters düşmeyeceğini ortaya koymak istemiştir. Medine-i Münevvere halkının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşılayış şekilleri bize Medine halkının oluşturduğu ensarın gönüllerinin erkekleriyle, kadınlarıyla ve çocuklarıyla Allah Resulüne karşı ne kadar büyük bir sevgiyle dolup taştığını göstermektedir. Her gün Medine, çıkış, Medine dışına kadar çıkarak güneşin altında Allah Resulüne kendilerine ulaşmasını bekliyorlardı. Gün bitince ertesi sabah yine onu beklemek için çıkmak üzere evlerine geri dönüyorlardı. Sonunda Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kendilerine görününce gönüllerindeki duygular coşmuş ve onu görmenin onun kendilerine ulaşmasının sevinciyle dilleri kasideler, ilahiler söylemeye başlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları aynı sevgiyle karşılamıştı. Hatta etrafında toplanmış onun gelişinden dolayı kasideler, ilahiler söyleyen beni neccar, neccaroğullarının cariyelerine doğru bakarak, ''Beni seviyor musunuz? Vallahi benim kalbim de sizin sevginizle dolu.'' diyordu. Hicret olayının dayandığı hikmeti anlasaydık ve Allah'ın kitabının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'de kalan, namaz kılıp oruç tutan ama İslam'a ters sistemlerin gölgesine kalmaya razı olan, o sistemleri değiştirmeye güçleri yetmediği halde İslam'ın bu sistemleri değiştirmek için çalışan askerlerinden olmak üzere onun kalesine hicret etmeyen bir toplu azarladığını bilseydik, İslam'ın mensuplarının namaz kılıp oruç tutmalarını yeterli görmediğini, bunun yanı sıra sistemlerini, kurallarını evlerinde, çarşılarında, teşkilatlarında, toplumlarında ve yönetimlerinde uygulamalarını da istediğini anlardık. Yine onların evlerinden başlayarak İslam'ın bu gayesinin gerçekleşmesi için her yola başvurmalarının gerektiğini anlardık. Bu yöndeki çalışma da önce kişilerin kendi emanetlerinde bulunan oğullarını ve kızlarını eğitmeleriyle başlar sonra İslam'ın yücelmesi için uğraşan, kardeşlerinin öne çıkmaları için çalışan kimselerle yardımlaşır. İşte bu ıslah çabası geniş alanlara yayılınca onun ışıkları altında batılın karanlıkları dağılır gider. İşte hicret metotlarından biri olan bu metodun Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve onun ilk sahabelerinin hicretinin etkileri gibi etkileri olacaktır. Müslim Sahih'in İmare kitabında Ebu Osman el-Nehdi'den şöyle rivayet etmiştir. Mücaşi İbni Mesud es sulemi radiyallahu anh dedi ki... ...kardeşim Ebu Mabed'i fetihten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdüm... ...ve ey Allah'ın Resulü onunla hicret etmesi üzere beyat et dedim. Hicret ehlini alıp geçti. Yani şimdiye kadar hicret edenler ettiler. Bundan sonra o anlamda bir hicret söz konusu değildir diye buyurdu. Yani fetihten sonra hicret yoktur hadisi e, bu sebeple buyurmuştur. Bu kez Mücaşi ne üzere sana beyat edebilir diye sordu... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da İslam, cihad ve hayır işlemek üzere buyurdu. Ebu Osmanın el-Nehdi dedi ki, Ben Ebu Mabet'le karşılaştım ve kendisine Mücaşi'nin sözüne haber verdim. O da doğru söylemiş dedi. Hadis kitaplarında ve kısmen sahihinde yani Buhar ve Müslüman sahihlerinde geçtiğine göre Abdullah İbni Amr İbni As radiyallahu anhuma ve Mukale İbni Ubeyd İbni Nakid el-Ensari radiyallahu anh'ten şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki muhacir kötülüklerden hicret edendir. Kötülükleri terk edendir. Öyleyse ey Müslümanlar haydi hicrete. Kötülüklerden ve günahlardan hicrete uzaklaşmaya. Evlerimizde ve yaptığımız işlerde İslam nizamına ters düşen her şeyden hicrete. zafı, miskinliği, ihmalkarlığı, zevk düşkünlüğünü, yalanı, gösterişi ve her şeyi yerli yerine koymama alışkanlığını bırakma hicretine. Hicret, İslam devletinin tarihinde önemli bir olaydır. Çünkü İslam ümmetinin İslam'ı yaymak ve onun onurunu korumak için gereken siyasi otoriteleri bu olayla birlikte kurulmuştur. Bu büyük öneminden dolayı takvim, hicri takvim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu, peygamber olarak görevlendirmesi, bedir olayı veya bunlara benzer olaylar gibi diğer önemli olaylardan biriyle değil hicret olayıyla başlatılmıştır. Müslümanlar, kendi ümmetlerinin müstakil ve kendine özel bir kimliğe sahip olması dolayısıyla başkalarının takvimlerini esas almamışlardır. Yani Müslümanların mümkün mertebe bu kafir takvimlerini kullanmamaları gerekir. Yani hicri takvim, tarih sorulduğu zaman hicri takvimi, hicri seneyi, hicri ayları bunları kullanmak gerekir. Hicret olayı çünkü bu e, İslam'ın kimliğindendir. Hicret olay bize davetçilerin davet için nasıl sürekli şekilde verimli topraklar araştırmaları ve buralara davetin merkezi çıkış noktası çekirdeği olarak kullanmaları gerektiğini de ayrıca öğretmektedir. Evet Allah izin verirse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvereye varışıyla Büyük Bedir Savaşı arasında geçen olayların e, rivayetlerini nakledeceğiz. Bugünlük burada bitirelim. Subhanek Allahu Hamdik ve Eşşadu En La ve